الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المحجرين الميامين ومن تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ e, selef-i salihin akidesi derslerindeyiz orada da 6. asıldayız 6. اصل da 7. dersindeyiz o da nedir? Yedinci ders, nazar. Bundan önceki haset nazar. Bugün bunlar hepsi ne altındadır? Altıncı aslın altı şeyindedir. Altındadır, altıncı aslının. Dedik birinci de şeyi yaptık. Ee, keramet, ilham, firaset, hasat. nazar. Bugün de nazar dersidir. İnşallah bundan sonra da cinle ilgili bir ders var. Bunlar hepsi itikat, gaybi mesele olduğu için hepsi birbirine bağlıdır. Evet. Geçen ders hasedi biz boyu boyuna ne yaptık? Masayı atırtık. Dataylı olarak anladık onu inşallah. Bugün Nazar. Nazardan da haset aslında birbirine müşterek şeyler var. Onlara da inşallah değeceğiz e, Çizsin arasında müşterek şeyler var. Şimdi nazar nedir? Onu ne yapacağız? İnşallah bir gün Allah bize güc verse bunu selefi salihin akidesinde selef imamlarının görüşüyle kitap ve sünnetten delilleriyle İmamlarımız ne demişler bu konuda? ehli sünnet ve dört imam nasıl inanırsa oların gözlüğüyle, oların şemsiyesi altında anlayacağız inşallah. Evet, kitapta e, muellif burada e, delilleri de vermiş. Oları bir göz atalım, okuyalım her dersteşi gibi. Ondan sonra aç başlarız inşallah. ehl sünnet ve cemaat hasedin ve göz değmesinin hak olduğuna Allah dilediği zaman kullara nazar değebileceğine hatta bunun nazar değen ve hasan edilen kişiyi ölüme bile götürebileceğine inanır. Haset nazar değmesinden daha geneldir. Şöyle ki her nazar değdiren hasetçidir ama her hasetçinin nazarı değmez. Haset kinci, kötü ve bozuk tabiatlı kişilerde olur ve kin, nefret, hoşnutsuzluk ve başkalarının sahip olduğu nimetin yok olmasını arzu etme duygularından kaynaklanır. Ancak göz değmesi iyi bir kimseden de olabilir. Hatta insan kendi kendine ve kendi malına nazar değdirebilir. Nazarın sebebi ise bir şeyi çok beğenmek, güzel bulmak ve ona hayran kalmak gibi duygulardır. Bununla birlikte haset ve nazar etki yönünden ortaktırlar. Zira her ikisi de etki ettikleri haset edilen ve nazar diyen kişiye zarar verir. Doğru. Eğer sünnet meşru dua ve zikirlerle, hasedin ve nazarın şerrinden Allah-u Teala'ya sığınılması gerektiğine inanırlar. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. O inkar edenler zikri, Kur'an'ın işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devir vereceklerdi. Hala da kin ve hasetlerinden hiç şüphe yok ki o bir delidir derler. Diğer bir ayette yoksa onlar Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği insanlara haset mi diyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Nazar yani göz değmesi haktır. Eğer kaderin önüne geçen bir şey mevcut olsaydı göz değmesi geçerdi. Diğer bir hadiste bir kulun kalbinde iman ile haset bir arada olmaz. Evet. Şimdi duyduğumuz gibi Ehl-i Sünnet tabi bu özetidir. Biz bunu biraz açacağız. Bu ana çizgisiyle bize anlattı. Deliller de verdi burada. حسر ندر چصلے نظر در جیندر غیبر ایمانہ ایمانت مخ نشارتھی گئی انختر اہل زاتھن ایان زنن اسلام دین ایوکھ میدر گئی بترا بیمہ یارات ندر بیارا تھانز نئی دان yaratanımızı neyden tanırız eserleriyle چھم onu kimse görmemiş Bizi dünyanın sonunda mükafat verdiği, yan ceza verdiği, bıraktığı yer, dünyanın sonu ebedi hayat, cennet, cehennem nedir? İnsanoğlu için gaybtir. E bunlara inanmak nedir? Vaciptir. Bunlara inanmasan imanın olmaz. İşte gayb de allah Teala'dan başlıyor, ufak tefek meselelere kadar. Bu meseleler de gaybin içindedir, imanın şartlerindendir. İnanacağız. İşte burada, diğer gaybî meseleler gibi de, nazar meselesinde de, burada insanlar ifrat tefrite gitmiş, bir de orta yol var, o da nedir? Allah'ın, Resulullah'ın getirdiği yoldur, o da nedir? Sırat-ı müstakimdir. Diğer mezhepler gibi, diğer in akideler gibi, diğer mezhepler ne yaptılar? Akılcılar, mutezileler, ondan sonra onların yavruları, akılcılar gibi günde var. bir günde var akılcılar çıkmış elleri var, kalemleri var kitap yazıyorlar, ağızları var konuşuyorlar, programlar yapıyorlar, televizyondan çıkıyorlar bu türlü itikadları inkar ediyorlar, inanmıyorlar neden diyorlar ki bizim aklımıza bir şey yattı ona inanacağız, aklımızdan bir şeyi idrak etmesek inanmarız bu nedir? bu şeytani bir yoldur iblisin yoludur dalalet yoludur bu yolu tutan hayatta cennetin yüzünü koksun almaz bile nasıl cibli, iblis Allah rahmetinden kavuldu dedik neden aklıyla hüküm kesti bizim için burada bir sorun yoktur elhamdülillah biz aklımıza inanmıyoruz biz nekle inanırız gaybi meselede ama elimizde tuttuğumuz meselede neye inanırız aklımıza inanırız Allah Ta'ala bize akıl vermiştir delil nedir akıldır akılın olmuş delili ayırt edersin. Allah'ın ayetlerini idrak edeceksin, fahm edeceksin. Allah'ın hadislerini fahm etmek çevirmiş bana. Önümde bu mikrofon var. Allah demiş sene bu akıldan bu mikrofon bulunmuş. Bakıl bu düşünmüş bunu yapmış. Benim önüme bu mikrofon çıksa desem bu sesimi bu kablonun içinden nasıl kaydediyor? Ya ben buna inanmıyorum desen sen akılsızsın derler seni. Ve doğrudur da. Değil mi? Çünkü akıl idrak etmiş. Çünkü bu insanın yaptığı şeyi akıl idrak, şerttir akıl idrak etsin. Bir araba bir dene diğer ben nasıl arabaya inanıyorum? Araba nasıl yapmış? İnsan yapmış. İnanma i̇nanmasan sen akılsızsın. Ama Allah'ın sun'unu, Allah'ın yarattığını, Allah'ın şeylerini idrak edemezsin. Çünkü Allah Teala kendisi gayb olduğu için gaybi meselelerde de iman etmen zorundasın. Biz bunların önüne idrakımız ne derin? Allah'ın dediği Bizim için doğrudur. Âmenna ve saddakna, semihna ve ata'na. Bu müminin sembolüdür. Biz bunlardan işimiz yoktur elhamdülillah. Bunların fitnesinden, şerrından da Allah'a sığınırız. Bunlar dalalet yoludur. Nasıl otobondan elmiş kumsala sapmışlar bunlar, hayatta yollarını kaybetmezler. Dalalet yolu nedir? Yani yollarını kaybedenlerdendiler bunlar. Kumsala saplanmışlar, şeytan onları yırtlamış, kendilerini şeytanla beraber yırtlamışlar. Ebedi hayatta bulurlar. Allah bizi onlardan eylemesin, onların yakınından da geçenlerden eylemesin. Ne bizi ne, bi ne bütün Musulmanları. Bir de ikinci tarafı var. Bütün gaybi meseleler gibi ifrat, tedbiri elden bırakmak, her şeyi bu gayba bağlamaktır. Ne gibi dedik? Sihir gibi, haset gibi, keramet gibi, ee, ilham gibi. Her şey bununla olur. Yani na nazar meselesinde nazar haktır. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Nazar haktır diyor. Ehl-i sünnet icma etmişler. Nazar haktır var. Ama her şeyi de nazara bağlamalı olur. ifrat tefrit olur. Anlatabildim mi? Her şeyin neyi var? Düzgün yolu, orta yolu, o da sırat müstakimdir. Resulullahın getirdiği bize yoldur. Biz ne inkar ederiz, ne her şeyi buna bağlarız, Ne yaparız? Sebepleri alırız. Ondan sonra ne geldi Allah'tan? Başımızın üzerinde yeri var. Âmenna ve saddakna ederiz. Bu bir dünya. Bir tarladır. İntihan tarlasıdır. Ona biz inanıyoruz. İntihan tarlasında mümin, müptele olur. Bir de Allah bize örnek vermiş. Peygamberleri ve peygamberimiz. Bize ne dedi? وَكَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizin için en güzel örnek kimdir? Resulullah'tır. E bakıyorsun ondan bizden önceki peygamberler neyle iptol olmuşlar? Evladın kafir olması, babanın kafir olması, hanımın kafir olması, hastalık, he? Kavminin onu zulmetmesi. Resulullah'ta hepsi toplandı. Bütün zulümler Resulullah'ın üzerinde toplandı. Onun üç Resulullah bir hadiste diyor ki Bene olduğu azyet hiçbir peygamber olmadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedir? iptiladır Bazı peygamberler öldürdüler. Bu nedir? iptiladır Bu dünya ibtila tarlasıdır. Ne kadar imanın güçlü oldu o kadar yüz fazla musibet sana. Peygamberler de burada nedirler? Örnek ettiler. O zaman musibetin fazla oldu neden? Allah Teala seni bu dünyada temizleyecek, yanına çekecek. Onun için bir tane kanser hastalığına yakalansa he? Ya yazık oldu, cenzdir dememiz yanlıştır. Tam tersine. Ha, biz sevinmeliz. Ama ne deriz? Allah bu kardeşimiz kanser oldu, sebet kılsın. Kanser üzere ölse seviniriz. Neyden seviniriz? Sebet kıldı, şükürden gitti, itiraz etmedi. Allah bunu kabul etti demek için. Çünkü Resulullah diyor, taun hastalığından ölen şehittir. kanser daha şiddetlidir şehit oldu yani Allah onu seçti yanına hastalıktan ölen boğulan araba kazasında ölen sen sebepleri aldıktan sonra depremde ölen bunlar şehitler inşallah ama ne sebebi aldıktan sonra sen şehitsin onun için bu dünya imtihan tarlasıdır orta yolda nedir dedik orta yolda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği yoldur o da nedir Bu dünya intihan tarlasıdır. Biz sebepleri alırız. Nazara, hasede, sihire, vesair firasattır, e, keramettir bunlara hepsine ne yaparız? İnanırızdı. Evet, Allah Subhanahu ve Teala arkadaşlar bu akılcılar inkar ettikleri mesele nedir? Allah Subhanahu ve Teala insan oğlunu yaratmış bazı gizli gücler de verilmiş bu gizli gücler aslında her insanda var bir kere bu gizli gücler her insanda var ama her insan bunu faaliyete sokamaz bunu zürüvete faaliyete sokanlar kimdir? sihirden sokanlar sihirden sokanlar mesela bazı büyüler yapanlar bazı okumalar yaparlar bazı cinle yardım isterler bu ne olur? bu bedendeki şer başkasına isabet edebilir. Biz bunu sihir dersinde de elhamdülillah açıkladık. Şimdi hasad dersinde de açıkladık, ne açıkladık insan bir şeyi hasat eder o ona isabet edebilir. o Aslında Hasedin nazarın meselesi nedir? İnsanın kötü ruhlar diyorlar bizde. Tı, i̇nsanın içindeki kötülük içindeki kötü istek, kim, Nefret bir araya gelince kötü bir şey oluşur. Bu gözden de geliyor. Cözde için aynasıdır. Oh gibi olur. Zırtlanır. Nereye? O nazar edenin şeyine bedenine isabet eder. Tabi bunlar hepsi nedir? Allah yaratmış bunları. Allah'ın izniyle bunlar oluyor. Sihir bile. Sihir insanı dedik öldürür. Hasta eder. Karı kocaya ayırır birbirinden. E bunlar oluyor. Allah'ın sevmediği işlerdir ama yine Allah'ın isteğiyle olur. Allah bunları hepsini imtihan bir tarlasıdır. İmtihan tarlası olduğu için bunları hepsini ne yapmıştır? Yer üzerinde bunları koymuştur. Hatta mu'minnen gayri mu'min ayırt etsin. Az çalışacağız, çok eğlenip yatacağız. Nerede? Cennette. Nerede az çalışacağız? Dünyada. Çalışmamız nedir? Ortalama 70 sene ömrümüz var. 30 senesi uykuyla geçiyor, 10 senesi e, idraksız geçiyor. Hepsi 25 30 35 sene idrak ediyoruz. Yorulacağız. Gece gündüz zikir yapacağız, dua yapacağız, namaz kılacağız, Allah'tan uzak durmayacağız ama ebedi hayatımızı kazanacağız. Allah'tan gafil olan nedir? Yen yani kafirdir. Yen yani şeytana kendisini kaptırmıştır. Onun için mümin gafil olsa ne olur? Şeytana kaptırır kendisini. ister çifirden, ister şeytanın etkileriyle nazar, haset, sihir bunlar hepsi şeytanın yan etkileridir. Evet, şimdi bu ruhlardaki olduğu fasit şeyler insanlara etkiler. Alimler diyorlar ki bakın ilanın ilanın zehiri var. Zehiri nerededir ilanın? Dilinin altında küçücük bir kistedir. Ufak bir yerdedir. Ama ilan kızdığı aslına da he, ne yapar? O zehiri öyle fırlatır ki oh gibi sana. E Allah bu maddisidir. Ama içindeki Çinli ruhlar da öyledir. Delil, mesela bir insan çok normaldır, gülüyor. Ama kızarken ne oluyor? Üzleri kıpkırmızı oluyor. Bunu kim yapıyor böyle? Senin elinde olmadığı bir şeydir. E, Çin nefret olurken insanın tabiatı değişiliyor. İşte bunlar hepsi cizli şeylerdiler. Allah subhanehu ve teala bir insana çok gücülü şeyler vermiştir. Bunu yolunu bulsa kullanabilir. Anlatabildim mi? İşte bu Çin nefret, şeytan bunu insana kullandırır. Kötü şeylerden de kullandırır bunu. Evet, şimdi şeriatı bilen, şeriatı idrak eden bu türlü meselelere inanır. نظار سنم فرق ندر این جا بی نظار ندر انہ بخارم دبی ندیر عالم نیر اخبی çıkar insanın içinden çıkar, O kinlen, o nefretlen karışır, oh gibi vurar karşı terefe. O nazardır. Nazar nedir? Aslında neden alınmış? Gözden alınmış. Ayn, عربی جیسی, göz. He, nazar etmek, yani gözünle onu oklamaktır. Gözünle onu zehirlemaktır. Evet, bu nazardır. Bu nazar Aslı var. Hak'tır. Resulullah diyor. Nazar haktır. Nazara biz inanıyoruz. Bir sorunumuz yoktur. Şimdi nazardan haset nedir? Hasette dedik e, tanımı nedir? hasedin? Dedik bir şeyin zevalini istemektir. Yok olmasını karşı tarafta istemektir. İster o bana gelsin ister gelmesin karşı taraftaki kardeşimin karşı taraftaki musulmanın Allah verdiği nimeti ben istemiyorum. Niye verildi ona? Onu hasadetlik yapıyorum. Budur. Şimdi nazardan hasedin ortak yol yol yanları var, bir de ayrılan yanları var. Ortak yanları nedir? Her cisside her cisside istediği anda yapabilir bu işi. Yani hasadet nasıl edersin? O kardeşine basarsın içindeki için nefret Bunun malı yok olsun dersin. Nazar da ne diyen? İçindeki nefret, kin ona ne yapar? O oh vurar. Bu çizsi aynendir. Ama haset istediğin zamanda e, yaparsın, nazar istemediğin zamanda da olur. Anlatabildim mi? Nazar istemediğin zamanda da olur. Yani ben şimdi e, kendi sevdiğime hasadet etmem. Kendi malıma hasadet ederim. Hayır. Kendi evlerime hasadet ederim. Hayır. Kendi eşimi, atrafımı, kardeşim babamı hasadet etmem. Hasadetliğim kendi sevdiklerime işlemez. Ama gözüm kendi sevdiklerime işlebilir. Fark budur. Hasetten nazarın. Yani gözüm ben Ben bu mikrofonu çok sevdim. Çok övürüm, iyi kaydedir falan ediyor, benim nazarım buna diyebilir. İstemesem bile. İşte farkı budur. Biri elindedir, biri elinde değil, alimler diyorlar. Evet, bazen alimler diyorlar, nazar nedir dedik, gözle ilgilidir. Gözden, çünkü kalp, göz kalbin için neyidir, ekranıdır, dünyaya penceresidir. Ama gözün yokuysa, çoruysa nazarın geçer mi? He? Geçmez. Geçer diyorlar alimler. Evet, o o aleti iptal olmuş ama içindeki duygu kalmıştır. Bu sefer ne, ne olur? Çor insan eşittiği kulağıyla, kalbinden oku gönderebilir. Neyle gönderir? Sen gözünü gördüğünle nazar ediyorsun ona. O eşittiği mesela ben gözüm görmüyor Bir tanesi geldi bana dedi Ahmet kardeş çok yakışıklıdır filandır. Ben onu çör tahmin eder gözünde. Oradan nazar vurabilir onu E bu hepsi neyden oluyor? Tabi bu şeytanın yardımıyla olur. Evet. Şimdi aralarındaki fark nedir? Hasatten nazarın farkı nedir? Âlimler diyorlar, dört tane, beş tane fark var bunların arasında. Birincisi, hasat nazardan daha geneldir. Yani hasat geneldir, nazar onun altındadır. Hasat daha geneldir. Çünkü her nazar eden, her nazar eden hasadetli olması lazım. Her hasadetli nazar etmez. Ben o filan bir musulmana hasadet ettim ama şer değil ben nazar ettim onu Ama nazar etsem hasadet etmem de lazım aynı zamanda. Kişisi bir arada olur. Bu haset daha şemsiyesi geniştir. Nazar onun altındadır. Nazar hasetten daha etkilidir. Haset nazarın daha azıdır. Nazar oktur hemen isabet eder. Karşı tarafa zerel verir. Nazar diyorlar e, istemediğin meselelere haset istediğin insanlara haset edesin ama nazar istemediğin insana da nazar edebilirsin dedikçe insan kendi malına kendi dostuna da haset edebilir bir şeyi çok sevdin alimler diyorlar demeyeceksin Aa, bu malım çok güzeldir bu kitap çok güzeldir bu bilgisayar çok güzeldir Böyle aklında, gözünde çok böyücü olur. O zaman nazar vurursun Ne dersin? Maşallah. Le havle ve le kuvvete illa billah. Evet. Dördüncü, haset alimler diyorlar ki kalbin sıkıntısıydandır. Karşı taraf hasedet edersin. Niye? Karşı tarafta haset. Karşı tarafta niye bunun malı var? Şeyi var. E, haset edersin. Ama nazar ise ne? içindeki Çin nefret ok oh gibi zehirli çıkar. Fark budur. Birincinin farkı nedir? Daha hafiftir. Ama Çinci iç ruhtan haset birleşiyor, güç cüzlü oluyor. Evet. Ee, beşincisi dediğimiz gibi alimler diyorlar ki insan kendisine, kendi arkadaşına, kendi malına ne yapabilir? Haset edemez. Ama kendisine nazar edebilir. Nazar her şeye geçerlidir. Her şeye geçerlidir. Ama haset, sen istediğin zaman hasadı kullanabilirsin. Ama nazarı, istemediğin zamanda kullanılır. Nazar. Onun için dikkat etmemiz lazım. Hükümlerine gelirken, biz dedik haset nedir? Haramdır. Caiz değil. Resulullah diyor, sallallahu aleyhi ve sellem, bunu biz işlemiştik. İyidir, nazar nedir? Nazar da Aynen haset gibi haramdır, caiz değil. Bir musulman nazar etsin, o yakışmaz ona. Caiz değil, haramdır, olmaz. Bu günaha düşsün. Ayetlere gelirken birçok ayet var. Burada muellif şeyi zikretmiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kafirler haset etmeleri. وَإن كفروا لما سمعوا إنه لما bu? Kalem surası 51. Ayet. Sallallahu ve diyor ki sene Şey geldiğinde Delil geldiğinde Risalet دلیل geldiğinde sana ثن ettiler seni nazar ettiler seni, gözleriyle istediler seni yaksılar. Ama Allah seni kurudu diyor. Hatta te, müfessirler bir rivayet getirirler, diyorlar ki bir arabi varmış, üç gün, yenki gün yemek yemeziymiş. Ondan sonra, gözü ilk şeye düştüğünde mesela bir sürü koyun geçti. جل محمد نظر onu ama yine Resulullah'a nazar işledi حافی حافی نظر دہ احزب سورسین فَقَدْ احت, اِحْتَمَلُوا ve وَاِثْمًا مُب۪ينًا Bu nedir? Diyorlar ki alimler buradan bir musulmana aziyet vermek nedir? Haramdır. Onun için haset etmek haramdır. Bir de Resulullah صحیح حدیث'te İbn-i ne diyor لَا ذَرَرَ وَا لَا ذِرَار Ne zerel vermek ne de zerel celale ogramak nedir? Kişisi de İslamiyet'te haramdır. Evet. İyidir. Nazar Kimden olur dedik? İnsandan olur. Bir de ne var? Bir evrende gayb. Önümüzdeki ders işleriz. Cin var. Cinin nazarı gelir mi? Bir de ne var? Hayvanlar var. Hayvanın nazarı gelir mi insana? He? Evet. Hem cinin hem hayvanın nazarı değer insana. Onun için Allah subhanehu ve teala e, alimler diyorlar ki nazar içidir. ins nazarı cin nazarı bazı hayvanların nazarı da hadislerden sabittir ins nazarı bildik Tarih. cin nazarı A'raf 70 e, 27. ayette Allah Teala cinlerinin, şeytanın ve cinin zülalesini diyor ki اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ Sizi o ve Bütün cinler sizi görenler ama siz onları göremezsiniz. Demek ki cinler bizi görüyorlar. Biz onları göre Biz onlara nazar yapamayız. Nazarımız onlara işlemez bizim. Ama onların bize işleri Neden? Onlar bizi görüyorlar. Bu da nazardır. Alimler duyurlar. Halbuki cinin nazarı daha şedittir. İnsan daha isabatlıdır. Daha şedittir, daha isabetli'dir. E şimdi bize zulm olundu diyebiliriz. Değil mi? Bir artı bir zulm oldu. Ya onlar bizi görmüyorlar bize nazar veriyorlar. Ama Allah Teala zulümden münezzeh olduğu için kefe zulmetmez. Bir miskali zerre kuluna zulmetmez. Ondan dolayı bize öyle bir gücü silah vermiştir ki onu biz kullansak onların nazarı olur? Hiç işlemez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Elbiseni çıkartırken ne dersin? Bismillah. Dedim Bismillah, perde çekildi. cin seni göremez. Kapıyı aralasa, o yan etse, bu yan etse göremez seni. Dijital bir perdeyendi yendi gözünün önüne. Hiçbir yerden, iyilezi yoktur. Bu. bu ilahidir. Anlatabildim mi? Onun için insan eve girerken Bismillah diyor, çıkarken Bismillah diyor, merkebe minerken Bismillah diyor, tuvalete girerken Bismillah diyor, Her yere başlarsan, cima yaparsan, ilişkiye girersen, Bismillah nedir bu? Beni şeytandan kur. Nazarından ve etkisinden direkt olarak. Onun için Bismillah bizim nedir? En cüclü silahımızdır bizim. He? Öyle cüclü silah ki o olağanüstü bir silahtır. Şimdi filmlerde gösteriyorlar lezerden silahlar var. İnsanı böyle uzaktan yakıyor, kurşunsuz. Bılardan daha güçlü silahdır. Yani hayalimize gelmeyecek Bismillah öyle bir güclü silah ki bütün düşmanlarımızı yok eder. İns ve cinni. İns ve cinni bütün gücünü attırır. Gördük mü arkadaşlar Allah'ın adaletine kaderdir. Ama biz Bismillah ey silahı öde bırak düşman geldi bana ey sen silahı taşımasın ben ne yapayım sana? He? Asker silahını koysun ondan sonra düşmanın kuruşunla şeyine muarraz kalsın desin düşman bana saldırdı siz bana savunmadınız e sen silahın niye yanında değildir onun için musulman silahını yanında taşıması lazım her zaman söylemesi lazım bir sahaba Ebi Sa'idin Huzri anhu, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeteavvdu min aynil canni ve aynil insi cinnin ve insan gözünden ne yapardı Allah sınırdı nazarından felemma nezalet nezaletü'l muavvedatani ahada bihima ve teraka ma siwa zalik imam nesai gerçi muavvedatlar indiğinde feleknas onları tuttu o üçleri tercih etti Evvelden her zaman derdi ya Rabbis dua ediyordu. ama muavvedat geldi Allah'ın ilacı geldi Ondan sonra da bunu yaparmış artık çünkü bu hem doğadır hem şeydir hem Allah'ın kelamidir. Allah göndermiş reçeteyi Allah kesmiş senin için bu ilacı kullanacaksın. Onun için nazardan birebirdir. Bu deneye delalet ediyor alimler diyorlar cin insana nazar vurur. Bir gün Ümmü um Seleme Resulullah'ın hanımı radıyallahu anha رسول اللہ گیا خزما چوزونا بخت رسول سلسل دے دے بنوں نوجوا جن نظار بن جاتا ادا ندر در اما روای صلاحما Alimler diyorlar Arapçade, o zaman Arapçaları, bunun bunun var var yani cin nazarı var. bunu yüzünde, ravi diyor vardı. Resulullah demiş, demiş yap رسول نظارے Adam oğluyğun cinlilerin arasında çip perde Her zaman o perdeyi çek. Kavradın mı? Yani e, bismillah dedin, artık sen sabah kalktın bismillah dedin, akşam yattın bismillah dedin. Cin sana nazar vuramaz, kurtardın. Elhamdülillah. Demek ki nazar ve sair meseleler nedir meselesi? ilacı kullandıkça sene işlemez. İlacı evde bıraktın. Tabi sen muarraşsın. Neye? Düşmanın saldırısına. Evet. Hayvanlara gelirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste İmam Müslim'de diyor ki اقتلül hayati vel kilab ilanları ve çöpekleri öldürün. وقتلوا ذات eltaf Tufa tufaya teni well innemaya yelte misi elbasara Vaas taktı Vaas tak hu nedir bu diyor ki çöpeklerden şeyleri öldürün ilanları o ilanlar ki güzellerinde çi çizgi var amler diyorlar vele siyah bıçı çi bayya çizgi var belinde onları öldürür. Bunlar diyor ki, e, gözleri götürür ve jenini düşürür. Yani karnındaki çocuğu düşürür. Bu hayvanların nazarı geçer diye mecaz. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eee Abdullah İbni Muğaffel e, diyor ki bu da İmam Ahmet rivayet ediyor. Lâlâ en el kilâbe ümmetün min el ümemi lâ emertü <بَهِم> diyor ki çöpekler bir Bir olmasaydı hepsini yer üzerinde öldürün. öldürün. öldürün. Ama tam siyahlarını öldürün. Bir çöpek hey, yeri onu öldürün, O şeytandır diyor, bir Anlatabildim mi? Demek ki, o, insana nazar vurabilir o çöpek bir چوپکرکری سوندرہ diyor kuyruksuzları, kuyruk kıssı olanları, doğuştan kuyruk kıssı olan köpekler, onları öldürün diyor. Onun için Hazreti Ömer, bütün köpekleri öldürdü Medine'de, Mecce'de. Hiç köpek kalmadı. bugüne kadar da yoktur oralarda ne köpek. İslamiyet köpeği güzel görmemiş, yer üzerinden kaldırmasını istemiştir. Ha, köpek nerede yaşar? Köpek, yen bekçilikte olur, Eve bekçilik yapar, özel köpekler var. Bugün de var. Yiyen de çoban köpeği olur. Onun haricinde köpek zaten haramdır beslemesi. Eve girmesi caiz değil. İslamiyet'te eve köpek girse melek, rahmet meleki girmez. Ne olur? Bütün şeytanları çeker üzerine. Onun için köpek besleyenler her zaman psikoloji hastalıkları var. Cinler hepsi evde toplanmışlar. Baba kızını dinlemez, kız babayı dinlemez. Görürüz sosyletinin hayatını. Yeni de öyle ruh hastalığı olurlar da. Yeni de yaşlanırken da acayip hastalıklar çıkarırlar da. Bunlar hepsi nedendir? Manevi meseledir. Maddi değil. Birçok da doktora doktor doktora derse zahiren bir şey yoktur. Hepsi bu çöpektendir. Evet, bu çöpekte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İşte... O ilanla çöpek ne yapabilir? Nazar yapabilir. Onun için hayvanın da nazarı geçer. Özellikle ilan ve çöpek. Onun için Bismillah silahı her insansın üç varlıkçında geçerlidir. 3 canlı içinde nedir? Geçerlidir. İns ve cin ve hayvanlar. Bismillah dedin inşallah kururuz. Hatta Abdullah İbni Ömer bu hadisi rivayet eden bu ilan hadisini Diyor ki ondan sonra ben hiçbir yerde ilan görmezdim illa peşinde koşup öldürürdüm onu. Bir gündür Medine'de koşturuyordum bir ilanın peşinde amcam Zeyd ibn-i Hattab gördü beni. He Abdullah ne yapıyorsun? Dedi Resulullah dedi bunları öldür Yahu dedi gel ya. Resulullah dedi ev ilanları hariç. Ha tabi değil mi? Ev ilanları cinli de olabilir bir rivayette. Üç, üç gün üzüm vereceksin. Çıkmasa öldürürsün onu. Ev ilanları, evde yaşayan ilanlar hariç, onun için dedi ki çizgisi olan. Araplar bunu bilirler, daha iyi bilirler. Evet. Maksat nedir? Maksat işte e, hayvan da ne yapabilir? Delil. E, yapabilir. Şimdi delillere gelirken, dedikçi delil çoktur. Burada şey ayetini getirmiştik. Kalem eee suresinde. Evet, Kalem Suresi 51. ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili ayeti. İbni Abbas diyor, "Le yazliqunuke" gözlerinle seni ne yapıyorlar? Gözleriyle seni istirler, oklasılar. Haset ettiler. Hasetten nazardan seni yok ettiler. Ki o Arabi dedi getirdiler. Dedilerce o Arabi öyle bir şeydi ki üç gün yemek yemez Ondan sonra nazarı ani işlermiş. Onu getirdiler ama Resulullah'ı işleyemedi. Elhamdülillah. Bu da delildir ki alimler diyorlar şeydir. E, göz haktır. Hadislere gelirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el aynu hakkun. Nazar haktır. Nazar haktır biz de muneynen. Onun için ehl-i sünnet bu çelimeyi çok kullanır. یہ تھی خط بابند حقرو حقن النت و حقنارو حقن الزان و حقن بحق چل مسئلہ حادثیل اللہ ne kadar rızık ne kadar hayatın ne olacak sana ne zaman hasta hepsi dünya yaratılmadan önce yazılmış deftere sen bu saatte geleceksin bu saatte gideceksin eğer bunu bir şey değiştirselidi göz değiştirirdi nazar değiştirirdi demek ki nazar nedir o kadar etkileyicidir diğer hadiste diyor innel ayne la tudkhilur rajula al qabra vel jamala al تبھی de چاہ حادیس diyor diyor ki حادیس دا شاہیر یہ ریوایت شیخ البانسن تور چی جسر de بیریسان خبر بیوئی دا تھریا مختیر یا نا ادم نظردن گیڈیر بہ ادم نظردن گیت بو بشنا دامس نظر ندر نظر اشل گنہ اشتہ یچین حسی bir صاحبہ بانچنا baktı بخت نظار اشل رس اللہ ریدہ او جلدی جانندہ یار صاحب برباد اینوز گی بولد یار جلدی چم بخت چمن شو پھیلانے سن dedi الحی ya şey Kim ne, dedi? Dedi, ne yapıyorsunuz ya bazen kardeşinizi öldürmeye کر Kardeşinizi öldürmeye kalkıyorsunuz. Nasıl ya Resulullah dedi, bir dene bir kardeşine baksa, bir şeyinden beğense, فَلْيَدْعُلَهُ بِالْبَارَكَ Onun için bereket dua etsin. Ben Selam, ben Eyüp kardeşe baktım, çok arkaya Ne derim? Maşallah derim. Allah bereket versin ömrüne, evine, malına. Anlatabildim mi? Yoksa nazarım onu işler. İşte bu adama işlediği gibi. Bunu geçen haset dersinde ondan sonra bu adamı çağırdı Resulullah Ebde saldırdı ondan. Ondan sonra o Ebde suyudan o e, hasta olan sahabe banıyor yaptırdı. Bunu hasette söylemiştik. Evet. Bir de delil olarak Felak Suresi'nde. Felak indi. bu da nazar haktır diyor. Orada da ve min şerri hasidin ize hased Felak Suresi'nde en حسد تردر نظر حسن شمسے ددر حسد دہ جن در نظر اون الظر اے دن حسد تے insan امر حسود انسان دکھ نظر ولیوچی nazar. Edebilir. Edebilir. Neden Çok, Çok olur işleyebilir چین داندے چتو ama haset kendi ہاسر yapmazsın kendi سجوکھنا yapmazsın kendi malına yapmazsın ama nazarı kendi çocuğuna da bakarsın yaparsın kendi elbisene de yaparsın پارسن malına da yaparsın onun için, رسول اللہ تمہچھ diyor ki, Onu hiç alimler ne diyorlar? Bu da de delilci için nazar var. Nazar kendi şeyine de işleyebilir. Her musulman bunu yaşamış. Ben şahsan çok yaşamışım. Bazen bir şeyimi beğenirim he? ondan sonra o şeyim yok olur. Bir gün söylemesi meclisten dışarı bir özel bir ayakkabı getirdiler benim için. Çok pahalıdır. Ama ayağımda o kadar rahat idi. Camide namaz kıldım. Böyle koymuşum yanıma da ha. Böyle camide görürüm. Salam verdim baktım ayakkabıma kendi kendime dedim bu ne güzeldir. He? Ne güzeldir dedim. O yana döndüm kalktım ayakkabı kalmamış. Nazarıma gitti işte. Ayakkabını bir tane geldi de götürdü. Gözümün önünde. E bununca elbise olmuş. Bakas elbise yırtılmış yani bir boya dökülmüş üzerine. yanmalına nazar edersin. Onun için Baktın bir şeyi maşallah tabarik Allah diyeceksin. Kendi malına da olsun kendi durdun aynanın önünde o çok yakışıklıyım, güzelim desen nazar edebilirsin. Maşallah tabarik Allah diyeceksin. Malına, evladına hepsine diyeceksin. kendin nazarın kendine de işleyebilir. Evet. İyidir nazar eden karşıya nasıl etkisi olur? Alimler diyorlar 7 tane etkisi olur. Tabi bu dataydır. Datayla beraber. Neye olur? nefsine olur bedenine olur malına olur yani karşı tarafe nazar üç şeyde olur adamın bedenine nazar yapabilirsin nefsine ruhi meselelerine nazar yapabilirsin yani de onun elinde maddi meselelere nazar yapabilirsin birinci diyorlar bedenine bazı yerlerine yapabilirsin mesela adam bir nazar vur adamın eline Yani adamın bacağına, yani gözüne, yani bir azasına şey yapabilir, e, nazar vurabilir. O yeri ne olur? Nazara muarraz kalır, yani e, felç olur, yani e, hasta olur vesaire. İkinci, tam bedenine nazar olabilir. Yani adama öyle bir nazar uğrarsın, adam hastalanır. Yataktan kalkmaz, yani o sahabe gibi olur? Hasta olur, canı uyuz gibi hastalık olur. de mutenakkil yani yer değişen bir nazar olur. Adama öyle bir nazar vurarsın eli iyi olur, bacağı ağrır. Ba bacağı iyi olur, başı ağrır. Böyle ne olur? Değişilir. Yani bunları alimler niye data yapmış? İnsan ne zaman nazara uğramış bilir. Yani nazarın datayı var. Evet. Ee, bir nazarda e, nefsi olur. Ee, neye vurur? Nefsine vurur. O da nedir? O onu ile her zamanda, her mekende olur. Yani de bazen o adamla zamanında gelir gider, bir mekana gelse o nazar orada işler. Başka yere geçse o nazar oradan kalkar. Anlatabildim mi? Zaman ve mekana bağlıdır o nazar. Bu da var, hepimiz hissediyoruz. Bir yere girdik, bir ağırlık hissederiz üzerimizde. Yani bir zaman oldu, o zamanda bir ağırlık başka zamanda bulmazsın onu. Bu da nedir? Nazarın yeri, zamanı e, değişiliyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir dualarından Allahümme ısrif anhu harraha ve bardeha ve vasbaha Nazarın bizi, savğını, sıcağını ve elemini, acısını bizden uzak tut. Nazarın çeşidi var, yeri var. Yende nazar diyorlar, zaman ve mekan diyorlar. haddtir sadece bir zamanda ol tutar seni bir maçanda tutarsanız Evet y de genel tutar seni genel maddi meselerin malında tutar seni bütün maddi malında ma malını etkiler yen cüz'i malına etkiler y de genel bedenini etkiler Yen cüz'i bedenini etkiler bu da nazarın neydir? Etkileridir. Eydir bir dene kendisi nazar etse dedik ki var. Arap'larda varmış, kabileler varmış, meşhurymişler. Mesela Beni Esed kabilesi filan, Arabi filan şahıs. Bunlar nazar da meşhurymişler. Bugün de var. Bugün de de var. Şahıslar var. Ok gibidir. Baksana sene olur. Ben şahısım biliyorum. Kendi arkadaşlarımda da var. Kendi ailemde de var. Biliyorum bunun nazarı işler. Onun üçle onun yanına gittiğimde az giderim. Gitsem de okurulup silahlanırım gider. Çünkü çarpar. Hemen bela aniydi, şimşek gibi. Ve de, tecrübeyle bu şeyler bilinir. Onun için bazı insanlar nazarını kullanıyorsa o arabi gibi getirdiler Resulullah'ın nazar yapsın. Böyle adamın hükmü nedir? Tabi bu haramdır. Bunu kullanmak haramdır. Caiz değil. Hatta alimler bunun üzerine dataylı fıkıh kitaplarında bayağı uzun uzun yazmışlar. Hakim, kısacası hakim e, e, halife bu adamı tutacak. Ne yapacak? Tevbe ettirecek, çünkü bu nazar yapan زورب daha کیات toplumdan onu ne خورسا lazım گیلما مسل olması lazım çünkü insanlara چن veriyor Evet bunu içeriye tıkması lazım Evet, nazara gelirken nazar kat çeşittir? İstikra'tan, yani okumaktan, شریate bakmaktan, tecrübe nazar üç çeşittir alimlerimiz diyor. Birincisi beğenme nazarı. Bir şeyi dedir beğenirsin nazarını işleyebilir. İkincisi hasadet nazarı. Hasadet yaparsın ona. Üçüncü el عين القاتل öldürücü nazardır. Resulullah diyor ki nazar insanı mazara götürür yani de deveyi tencereye sokar. İşte o öldürücü nazardır. E birinci nazar nedir? E beğenme nazarı. Bu beğenme nazarı nedir? Kendi nefsine de yapabilirsin dedik. Evlediğine de yapabilirsin. Duşmanına da yapabilirsin. açık bunun kapsı. E iyidir, bunun ilacı nedir? Bunun ilacı dedik. Bismillah diyeceksin. Maşallah tebarek Allah dersin. Kehf şurasındaki o var ya çidenenin şeyi var bostanı var diyor ki ve la ila izdehlet cennetek ve qult maşallah la kuvvete illa billah Yani sen bostanına girerken değil mi ey bu ne çıl bir bostandır ne güzel evum var ne güzel iş yerim var ne güzel arabam var maşallah la kuvvete illa billah demen lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste de اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليدعوا له بالبركه قردشنده bir şeyi gördün beğendin öyle bakma nazar uğraş ne dersin ona dua edersin bereketle onu işte bunlar nedir bunlar diyorlar ki ülemeler diyorlar bu beğenen gözdür bunu olanda insan beğendiği şeyde böyle demesi lazım o zaman bunu olur nazar işlemez ona Bunu bildik, ilacını da aldık. İkinci hasadet nazarı, hasadet nazarı nedir? İşte ben kardeşimde gördüm, malı var, işi var, çocukları var, aa hasadet ediyorum. Bu hasadetten, ohu, nazarın oku, adama isabet eder. Adamın yan malını yok eder, yan kendini hasta eder, ona şey eder. Bu genel nazar anlattığımızdır. Üçüncü, en kötüsü, en şiddetlisi, O da nedir? Ne kadar şeytana yakın olsan o kadar nazarın okun zehirli olur. O da nedir? Öldürücü nazardır. Bu da en şiddetlidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi, ona dedi siz niye kardeşinizi öldürüyorsunuz o sahabaya dedi. Onun için bu öldürücü nazar çok tehlikelidir. İnsan buna dikkat etmesi lazım. hatta arabiyi getirdiler Resulullah'a öldürsün nazarıyla ama Resulullah Allah ve Teala korunmuştur. Bir hadiste Resulullah İmam Ahmed'in rivayeti de innel ayne latul'u bir racul bi iznillah hatta yas'ad halikan thumma yartadi minhu. Gür nazar Allah'ın izniyle bir adamı ne yapar? Yukarı kaldırıp aşağı da indirebilir. Anladım? Yok edebilir. Onun için nazar, alimler diyorlar, insana böyle uğrar, beyninin hücrelerini yok edebilir. Ne olur adam? Delili olur. Yani hase, has, nazar böyle uğrar ki, sende ne olur? Ruh hastası olur. Bunlar hepsi var. İnsanda bir sıkıntı olur. Üzül olur, üzülme olur, çeder olur. Bunlar hepsi var. Alimler bunları konuşmuştur. Ondan dolayı arkadaşlar, bakın, Bu nazar çok kötü bir şeydir. Aynen sihir gibidir. Aynen de cinin meshi gibidir. Bunu doktor tüp anlayamaz. Onun için zaten ne var? Bakır köye ne diyorlar? Ne hastası? Ruh ruh hastası filan. Bunlar nedir? Bunların yüzde yirmisi evet delidiler, akılları kimdir. Ama yüzde yencin yen, yen haset, yen nazar Buları ne yapmış? Ee, şey yapmış Aslında bunların ilacı var. Bunlar tam Allah'a dönseler salih bir insan bunların üzerine okusa yüzde sekizen e, ruh hastanesine insanlar çıkar. Ama bunları tek kadere bırakmışlar. Onun için doktorlar doktorları getir otur ya kendi aralarında bir video koyu onları kaydet kendi aralarında da bunlar niye ben olmuş bilmezler. Diyorlar bu bilmiyoruz nedendir. Ama ne veriyorlar aralar? Sakindirici. asablarını çi asab böyle birbirine dekse aynen elektrik gibidir. İnsanın dengesi bozulur. Bunlar devamlı asabı böyle tutmak için ilaç verirler. Devamlı durmasın böyle birbirine dekse böyle tutarlar. İlmiyen bu. Anlatabildim mi? Ç asabı birbirinden o ilaçlar uzak tutarlar. Onun için hepsi ruh gibi böyle dolaşıyor. Neden? İlaçtan durmuşlar. İlacın etkisi gitsin bir de dengeleri ne olur? Bozulur. İşte e, bu doktorlar ne olduklarını bilmiyorlar. E, bir rivayette Cabir ibn Abdillah'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İmam Bezzer Musnadinde rivayet ediyor. Diyor اکثر من يموت من امتي بعد kitاب, kitاب, بعد kitاب الله وقضائه وقادره بالنفس yani nezarla Allah'ın e, benim ümmetimden Allah'ın kaderi yazısından sonra birçok ümmetimden birçok insan he, nazarla kabre gider. atabildim Nazardan kabre gider. Onun için yüzde elli bücünde ölenler yallah bismillah nazardan gidiyorlar. Şimdi onlara da ineceğim. Bir diğer hadiste bunu da diyeyim. El aynu hakkun diyor ayn hakkı adamı kabre götürür De نظر bu, bu ümmetin بہادن budur فرق ümmetlerden farkımız nedir دم چوکھ nazardan gider Yahudi Hristiyan öyle değil Bakıyorsun adamlar kurt gibi yaşıyorlar. Hepsi yaşlanıyor, kalıyorlar. Anlatabildim mi? Bugün de get Avrupa'ya hepsi yaşlı e, şehitler. Cens yoktur içlerinde ama hepsi kalmışlar. Demek ki bu biz, bizim ümmete hastır. İçincisi ümmetin yarsından çoku, yani yüzde fazlası neyle gider? Neyle gidiyor? Nazarla. E hani biz hiç duymadık insanları nazardan gidiyor. E dur bir de çulahımızı koyup düşünelim. Kaç tane araba kazasıyla gidiyor? Araba kazası nedir aslında arkadaşlar? Birçok nazardır. Adama nazar vururlar araba kazası yapıyor. Adam neden gidiyor? Kalp krizinden gidiyor. E bu nazardır. Dedik ya beyin hücresini bozar. Nazar çok kötü bir şeydir. E şimdi bize akılcılar gülerler. Değerli bunlar neden bahsediyor ama biz biz eğer bu akılsızlık ise evet biz akılsızızız burada. Nazarı da tüp kabul ediyor tabi. Etmek zorundadır. O manyetik işinden manyetik dalgalar var. He onlar manyetik dalgalar diyorlar. Bak burada Ammar kardeşimiz diyor tüp kabul etmiş bunu. Manyetik dalgalar nedir? İşte biz dedik insanı Allah yaratmış kötü içindeki hırs, ruhlar, kötü şeyler onlar oktur. İşte birçok insan e, uçak düşüyor, yani asabi oluyor, adam çıkartıp adamı dövüyor, adamı uğruluyor. Yen yani sebepli, yen yani sebepsiz bilmeden çok insan gidiyor. Bunlar nedir? Hepsi Resulullah'ın hadisinin doğru şeyidir çıkıyor. Bir de bu hadisten ne anlaşılıyor? İşte dediğimiz tüp meselesinde bakıyorsun tüp şu anda acizdir. Çok ilaç göstersin. Neden acizdir? Çünkü nazar. Velevçi bir günde yeni yeni başladılar kabul etmeye bu işleri. Bülüle olan üstü bir güc var burada. Anlatabildim mi? Ama boyun eğmeyirler. Biz inanıyoruz. o Oğlan 1400 sene önce biz inanıyoruz buna. Keşfetmişiz bunu. E, o kapten neydir? E, Kusto. Adam hayatını denizlerde getirmiş. Bundan kaç sene önce keşfettim dedi. Denizin altında arh var, böyle şey var. Akıntı var. E, nehir var. Tatlı su nehri. Adam tez yazdı bağırır, ya dediler bir dakkadır bin dördüz sene Bedevi Muhammed çöl arabi bunu haber vermiş. adamla Dedi olmaz imkanı yoktu. Geldi kitapları açtı baktı, hakikaten dedi bu nasıl olur? Muhammed ne görmüştür, ne anlardır ne tub vardır bin dördüz sene önce çöl arabini anlardır. Adam dedi bu nübuvvettir illaç. Çünkü adam tırnağının tırnağı ile kazmış. Bu ilmi ulaşmış, böyle havadan inmemiş ona. Bak ilim insanı neye soğuk soğuk eder? İmana soğuk eder. Evet, işte bu da nazardır. Bir de nazar en çok alimler diyorlar çocukları tutar. Onun için çocuklar niye tutar? Çocuklar kendilerini sevimli. E, Hem sevimli hem de kendilerini zırhlayamıyorlar. Baba annanın görevi çocukları ذخلامہ سد نئیم بسم اللہ معاذ نظر دعالر اوکھ مختن اما چھز لر اشتبق او جاری رسول ب نظر لہ مشتر سور حضرت عائشہ حضرت عائش دینا رسول اللہ زمان اوخر حضرت عائشہ 9 yaşında, Resulullah vefat ederken 19 yaşındaydı. Resul, Hazreti Ayşe diyor ben çocuk için Resulullah beni nazardan üflerdi üzerine. O öğretmişti demene. Aynen şeyde e, Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti e, Hasen ile Hüseyin'i ne yapardır? E, ma okurdur üzerine. O da nedir? Tabi e, Bukhari'de geçtiği اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اتَّامَّ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّ Bu duayı okurmuş üzerine. Bu nazar dualarında var. Bizim kitaplarda da var. Bunlar oradan dönebilirsiniz. Hazret Usman bir gün bakmış bir çocuk çok tatlıdır. Ya demiş bunun çenesini e, çirletin. Yani böyle bu çocuk böyle yer yemek buradan akar siyahlanır. Bunun çenesini siyahlayın. Yani nazar değmesin buna. Demekçi nazar haktır. Anladın mi? O biz ne yapıyoruz? Şu anda çocuklarımızı fıstık gibi çıkartıyoruz, Facebook'ta yayıyoruz. E ya biz şey ama sen okusan, Facebook'ta da yaksan bir mahsur yoktur inşallah. Ama yeterçiyse silahlayacaksın çocuklarını. Evet. İşte bu da e, delalettir nazara. Birçok hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara ne yaparmış? Hatta Çocuk ağlarken Resulullah bir çocuk ağladı duysa ağlıyor çok dermiş onu nazardan şey yapın onu. Okuyun üzerinde nazardan. Çünkü neden ağlıyor? Nazar var üzerinde. Nazar haktir. Ağlatır çocuğu. Onun için üzerine okuyacağız. Şimdi zaman daraldı. Ne kadar kaldı? Tamam. Eee Nazarın alametleri nedir? Yani bir tane nazar üzerine bir taneye nazar değmişse alametleri nedir? Biz hasette muni dedik hemen hemen müşterek alametler var. Acele üzerine geçerim. Ben 25 tane alamet topladım burada. Şert değil 25 ile bir şahsın üzerinde olsun ama bazı bazı çıkar ama genelde alametleri budur. Şimdi nazar alimleri her alimde nazardan anlamaz, her alimde rükyadan anlamaz. Yani bunda uzmanlık alanı var. Ee, nasıl bir alim akide alimidir, hadis alimidir ve hakeze. Nazar alimleri de okuyan, rukiya yapan alimler hastayı hastayı sorarlar. Nasıl normal doktora gidiyorsun hastanada sorar senden neyin var ne hissediyorsun böyle hisse oradan hastalığını tespit eder. Nazar da öyledir. Bunları bilmemiz lazım ne babından ee, üzerimizde nazar olurken bu belirtiler üzerimizde olur. Birinci baş ağrığı bu asastır. Başın ağırır. Bu nazara delalettir. Üzün saralır. Yani üzün sa saralır, bela e, suratın çekilir. E, yen fazla terlersin, yan fazla küçük idrar çıkarsın, yen de bazen insanda ishal olur. Bu üç belirti var nazardan üzerinde. Tabi iştah kesici olur. İştahın kesilir. yemek ye, ye, yemen az olur havalar savvuk olsa hissedersin canından her zaman ateş çıkıyor canın sıcaktır bu nazara delalettir kalbin fazla çırpınıyor y de çırpılmıyor böyle e, çarpıntı oluyor kalpte Evet belin altı altında y de iki umuzunda köçme olur böyle hissediyorsun ki umuzunda bir ağırlık çöküyor y de sırtının altında bir ağırı bir inci var Elem var. E, gözün, bu gözün subhanallah arkasında bir ağrı başlar, başa kader gelir böyle. Bazen insanın gözünün şeyi böyle ağrır. Evet. Bu da şeydir. E, hissedersin sıkıntı basıyor Hani Bazen ağlamak insan içinden geliyor. Bazen e, e, şey olursun. E, kalbin sıkışıyor, közkün daralıyor. E, az gülersin. hüzünlü olursun. Bunlar hepsi nazarın alametidir. Bazen de e, aşırı e, sebepsiz yere asabi olursun. Sınırlı olursun. Her şeye patlarsın Bu da yani enormal halinden çıkarsın. Sonra kendi kendine otursun. Niye ben böyle yaptım dersin. Bu nazarın bir şeyidir. Arkadaşlar bunlar hepsi olabilir üzerimizde. Hepimizde olur. Günlük hayatta olur. Hepimizde. Şer değil. Hepsi bir arada olsun ama bunlar insanına göre değişik olur. Hepsi de bir arada olabilir. Allahu u Alem. Evet. Ee, sonra unutkanlık olur. Ee, nazar olan insanda unutkan olur genelde. Korkusu olur. Her zaman bir me meseleden korkar. Telebe ise okuldan korkar. İşçi ise iş yerinden korkar. Yaptığı ödevden korkar. Yaptığı görevden korkar. Bir korku gibi olur üzerine. Devamlı uyku basar onu. Devamlı, istiyor, Devamlı uykusu var. Böyle yani canlı değil. Anlatabildim mi? Sonra e, kendi işinden bıkar. Yani işe gitmemek içinden gelir. Ticareti var ise böyle sıkılır. İşçi ise işe gitmeyeyim. Cehşete tatil yapayım hep ister. E, bazen evde oturmaktan sıkınır. Hep ister insanların içinde olsun. İstemez yalnız kalsın. Bunlar hepsi nazara delalettir. Bazen arkadaşlarından nefret gelir. Bazen e, uyuyamaz. Uykusu kaçar. Bazen kötü rüyalar görür. kötü rüyalar görür. Bazen e, ağzı devamlı kurur. Yani ne diyorlar Türkçe'de? Dili damağı. He, dili damağı kurur. Yani her zaman bakıyorsun ağzı dil damağı kurumuştur. E, yani de bazen bedeninde Bazı şeyler izler çıkabilir. Yani yen yani sivilcikler gibi, yen yani böyle siyahlar gibi, yan kırmızı olur, bazı böyle pul pul olur bedeninde. Yem yani bilinmeyen bazı hastalıklara kaptırılır. Gidiyor doktora, doktor diyor senin bir şey yoktur. Ama benim bir şeyim yoksa niye canım sıkılıyor doktora diyorsun. E, niye yemek yemiyorum? Yemi ya bir şey yoktur, kan tahlili yaptık, sende bir şey yoktur. Git bir tatile çık doktor diyor sana, gönderiyor seni boynundan iyi. def ediyor zanneder. Ama de demek ki nazar var. Ee, yende atrafı eli ayağı uyuşur. Yende iğnelenir. Böyle pul şey olur. Bazen hissedersin. Böyle e, iğneleniyor. Sanki böyle uyuş. Ha, karıncalanıyor. Evet. Ee, namaza gelse Kur'an okumayı duysa yukusu gelir. Bu da nazarın alemetidir. Tabi bu alemetler yani 25 alemet topladım da bunlar sihirde de olabilir. Bunlar cin mesinde de olabilir. Bunlar hasette de olabilir. Bunlar nazardadırlar. Bunlar müşterektir. Çünkü hepsinin başı şeytandır. Aynen hastalıktır ama nedir? Aynen kanserdir ama biri filan yerin kanseridir. biri prostat kanseridir. biri kan kanseridir. Biri bilmem ne kanseridir. Değişik değişik ama sonuçta aynen şeydir. Evet. Bir de mesela bir nazar, bir deneye nazar değmiş. Bunu götürdük doktora. Yani bir tane bunun üzerine okuyor. Rukiya, şer'i bir rukiya yapıyoruz üzerine. Ne hisseder bu nazarcı? Bunun da baya belirtileri var. Kısaca onu değiştireyim. Birincisi e, yani bir tane üzerine nazar var ise okuyar, okurken üzerine nazar dualarını bu yen uykusu gelir yen ağlaması gelir. Yani gözünden yen hakim olamaz hüngür hüngür ağlar. yen gözünden yaş çıkar kendi iradesi haricinde yen uykusu gelir ee, uykuya kapılır adam onun üzerine okuyor bu uyutkudu gitti anlatabildim mi bu var bu da müşterektir o bir hastalıklardan aynı yen de bazen adamın üzerine okuyorsun bayılır kendinden geçer bu da olur yen de ee, üzerine okurken insanın kusmaya gelir değil mi kusma. Ha? yani çevirmek istiyor. Mide midesindeki çıkartma iradesinin haricinde. Yende de ağzı köpüklenir. Bu da nazara alamettir. Yen de terler. Terler. Eee de e, alimler diyorlar rengi saralır. Yen de karnında bir ağrı olur. Okudukı aslında da ishal olur. Eee Yen de balgam çıkartır. Deme Eyyub sen şeyler okuyurken üzerinde yanlarında durmuştun. Bakıyorsun adamın üzerine okuyorsun. Cin var canında yani nazar var. Bakıyorsun devamlı mendil verin bana tükürüyor. Yani bu balgam çıkartır. Yen tükürek çıkartır. Yen burnundan bir şeyler çıkartır. Yen de ceyrir. Değil mi? Ceyrir mi diyorlar. He. Bakarsın adam da bir ceyrme tuttu onu. Onlar hepsi nezara delalettir okuduğu asnada. Yen yani de ele ayağı ne olur? Buz gibi olur. Buz kesilir Bu da nazardır Yen yani de e, uyuşur el atrafları. Bakarsın uyuştu atrafları. E, azaları. Yen yani de bir kaşantı olur orada. Yen yani kalbi çırpınma olur. Yen yani, hızlı artma olur. E, Yen yani de bazen ne olur? Ele ayağı tam tersine hararetli olur. Ataşlı olur. Bunun şeyine göredir yani. Yen de gözü başlar çok artmaya. La irâdiyen gözü çırpınır böyle. Hızlı bir şekilde çırpınır. Eee de okuduğu aslında da adam küçük abdesi gelir. Bunlar hepsi nazara delalettir. Eee de eee okuduğu aslında bunlar hepsi Bir arada olabilir, hepsi de olamaz, tek teki de olabilir ama genelde bunlar nedir? Bunlar hastalıkta neler var? nazar olanın okuduğu aslında da hastalıkları çıkar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik, nazar ona değdi mi? Değdi. Özel adam getirdiler, nasıl özel sihirbaz getirdiler Resulullah sihir işledi. Özel adam getirdiler Resulullah'a nezar yapsın ama yapamadı. Ama etkiledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah hissediyordu. baş عارıyordu. Aynen. He? Cibril aleyhisselam geldi. Resulullah'a rukuya yaptı. Bu da delalet Alimler diler. nazar haktır. Hazret Aişe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere آgırsaydı Cibril gelir onu. Bir nevi Cibril onun doktoruydur. Aleyhimmü salatu ve selam. Herkisine de Allah'ın salatı ve selamı olsun. Cibril, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem doktoruydu. Başa aranda Cib Resulullah'ın, bir yere aranda Cibril gelir ona rukya yapardır. Ne derdir rukyaları? Çok var tabi. buhari Müslim'de kitaplarda, hatta Hüsnü Müslim'de de var belki. Yani de diğer bizim hasat şey, sihirde var, rukya kitabında var. Rukya kitabında bu hadisler hepsi var. Keşke bir rukya getirseydik buna koysayın. Şimdi de olur. E diyor ki Bismillahirrahmanirrahim yuburika ve min kulli daen yushfik ve min sharri hasidin idha hased ve sharri kulli ayni bunu okurmuş üzerine. Eee şey Bismillahirrah Orkika bu duaları şimdi bunları açığlaşsak zaman e, çok olur ama o kitaba dönebilirsiniz inşallah. Eee birçok rivayette var Cibril Aleyhisselam ne okurmuş Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ilacını okurmuş evet bu kitap arkadaşlar rukiya ilcili gurabadan çıkmış bu kitapta bütün dualar var isteyen Allah'ın izniyle bu kitaptan bütün bu rukiya dualarını e, nazarla ilcili bilir şimdi nazarla ilcili kısaca toplasak alimler diyorlar ki nazar haktır insanı öldürebilir. Nazar insanı ne yapar? Haktır insana hastalık verebilir, öldürebilir, hasta edebilir, cüzi hastalık verebilir. Eee malı nazar verebilir. Eee na, na, nazarında ilacı nedir dedik? Zırhı giymektir, bismillah'tır. Kendin nazarın sevdiğine değmesin diye ne diyeceksin? تبار ماشاء اللّہ درسن اللہ مبارکیفہ سبار احسن الخال عالم لڑ درسن سن اللہ مبارک فی الحمہ مبارک علیہ اللہ برکت sal برکت سل مول بریک سے جائے رس اللہ şey e, şey ilaç i̇laç de e, şey olur e, en azından bu ilacı da işleyelim e, kalmasın Ne diyorsun, işleyelim bir 10 dakikada acele işleriz mi inşallah. İlaç nedir? Bir tane nazar olduğunu nasıl ilaç alacağız? Ben bunu e, tabi uzun uzun ama şu anda kısa yapacağım. İsteyen bu kitaba döner inşallah. Bu kitapta hepsi var. Birincisi dedik, nazar yapan şahsı eğer bilsen, hasadet gibidir. O adamdan ne alırsın? ebdes suyunu alırsın. Yani ebdes ettirirsin ona. O sudan sen banyo yaparsın. Evvelallah birebirdir şifa bulursun. Yen yani onun bir iç çamaşırından bir parça alırsın. O suya koyarsın. O sudan banyo alırsın. Hiç bulamadığın bir çay bardağında, su bardağında biraz suyu kalmışsa onu içersin diyor alimler. Yen yani de hatta bir çekirde kırmışsa o çekirgeyi alıp ağzına koyarsın onu. Allah'ın izniyle onun nazarı gider. Tabi bular Hem tecrübeyden hem hadislerle sabitti alimler diyorlar. Bunu da en güzel şekilde İbn-i Kayyim Rahimullah Zadil Muad'da çok güzel şekilde anlatıyor bunu. Evet. İkinci ilaç, ikinci ilaç ki bu zordur. Bu birinci ilaç zordur. Ben kim nazar buldu bilmem. Ama var. Resulullah bak sahih hadiste o Mekke'ye giderken adamı getirdi ebde saldırdı o sahabaya. Elbisensinden de izarından da o suya batırdı. O adama dedi git bu bu sudan abdest al bir de banyo al. Adam banyo aldı, ilaç oldu. Hadis Buhari'dedir. Evet. İkincisi rukya ve muavvizat yani sen zikirlerden rukya'dan en güzel ilaçtır. Bunun da rukyası nedir? İşte bu kitaptır. Evet Allah. Bütün rukya hadisler buradadır. Bunu Bunuyla ilaç alırsın. İçin üçüncüsü Sen üzerinde bu 25 tane şey saydık e, belirtiler. Bunları hissettin üzerinde nazar var. Senin üzerinde ne yapacaksın? Ebdes alacaksın. Devamlı ebdes müminin neydir? Silahıdır. Ebdes insanı temizler. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Dawud'da bir hadis var Hazreti Ayşe'den. Kâne yâmurul â'in feyetevazda thumme yehtesün münhul me'in. Diyor ki göz vuranı bulsaydı abdest alırdı ona ondan sonra o da o o suda banyo alırdı bu da nedir ilaçtır eğer bulamasan sen devamlı kendin abdest alman lazım abdest almak müminin silahıdır evet 3 doğa. E, her zaman dua etmek nedir ilaçtır neye ilaçtır eee pardon dua, bereket dedik, barakallah, tabarakallah bunu her zaman mümin ağzından düşürmemesi lazım bu nedir? bir ilaçtır vuku bulmadan önce ilaçtır vuku bulmadan önce bir ilaçtır tekbir, üç sefer tekbir getirmek her şeyde nedir? bu da ilaçlardandır. mesela bir şey gördün beğendin, Allahu Ekber dersin Allahu Ekber, Allahu Ekber burada nazar değmezdir Altıncısı Maşa Allah la kuvvete illa billah Dedik nedir? Bu Nazarı şey yapar e, Uzak tutar Bir de nazardan e, e, Şey yapmak için Her zaman kurtarmak için Ne yapacaksın? Allah'a sığınırsın Nazardan Allah'a sığınırsın. Yani senin Doğan her zaman ya Rabbi beni nazardan Kuru. Ağzın olsun bunda Unutmayacaksın nazarı Yok hesabına katma. Adam nazar haktır. İnsanı kabre götürüyor. Demek ki insanı nazar öldüre O zaman nasıl şeytanından Allah'a sığınırsın nazardan da Allah'a sığınırsın. Sahih bir hadiste Resulullah s.a.v. diyor İste'izu billahi minel ayni fe innel ayni hakkun Nazardan Allah'a sığınır çünkü nazar haktır diyor. 5 e, Pardon dokuzuncu 8 e, mesele, doğa zikirler insanı her zaman kurur sabah akşam zikri uyku zikri değil mi e, evden çıkma zikri tuvalete girme zikri elbise soyma zikri. Bunlar devamlı insanı neden kurur nazardan kurur ve diğer bütün şeytanın şerlerinden kurur e, dozuncu ve Bazı maddi meseleler, nazar sene geldikten sonra bazı tecrübelerden, alimlerimiz elde eden ilaclar var. Meselen za'feren iyi gelir nazara. Anlatabildim mi? Bazı bitkiler var. Onun içmesi var. Bitkilerden banyo yapması var. Yen de suya Kur'an-ı Kerim okulur, üflenir. Anlatabildim mi? Onu hem içersin hem banyo alarsın. Bunlar tecrübelerden sabit olduğu için alimler, selef alimleri hepsini münii ikrar etmiş. İbnü'l-Kayyim de rahimeullah tubbün-nebaviyye bunları bunları hepsinin bırakmış. Bunları da zikretmiş etmişti. Bir de onuncu alimler diyorlar ki nazar sene değmesin. Ne yapacaksın? Kendini bir tane nazar var onun ön, onun önünde kendini övmeyeceksin. ona güzellerini göstermeyeceğiz. Yani bu adam devam nazar eder. O adamın önünde deme benim işim eğird ticaretim eğird sıhatim eğird. Onun için o adama şeyli tedbirli e, devren. Evet. <gülüyor> 11. alimler diyorlar ki kim bildin nazarı etkilidir. Var hepimizde biliyoruz dedik. Mesela bir şahıs bildim nazarı var. insanlara etkilidir. bu şahsa her zaman iyilik yap alimler diyorlar. Neden? Şerrinden kurumak için. İyilik yap ki sene nazar vurmasın, hasadetlik yapmasın. Ama sen onun mesela bir şeyi yoktur, sen de gel onun önünde hava at. Diye benim bu kadar malım var, bu kadar bilmem neyim var. Adam, yani sen kendini düşmanına ne yaptın, teslim. teslim ettin. Evet. Onun için şey yapacaksın. Ee, 12. diyorlar ki bu bir imtihan fitnedir. E sabre Neye sabre edeceksin? Bu nazarlıcılara ve hastaya, e, hasta olduğunda sabre edeceksin. Sabır nedir arkadaşlar? Sabır her şeyin neyidir? ilacıdır Peygamberlerin de neyidir sabır? Başarılısının sırrıdır. Evet, 13. eee alimler diyorlar ki nazardan kendini korumak için her zaman kendi işini sırrı yapacaksın. dizli yapacaksın. Yeni gerek olmayan şeyleri açığa vurmayacaksın. Mesela biz bir çalışmamız var. Bu çalışmamız hele başlamamış bütün dünya haberleri varmış. Değil mi? E bu ne oldu? Biz kendimizi aday açtık nazara. Anlatabildim mi? Benim bir kendim e, hatta bir Hasan bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor istaiinu ala bil kitmani fe in kullu zi ni'metin Çünkü her nimet olan üzerinde hasedet olunur. Ondan dolayı işlerinizi he gizli tutmaya kalkın. Yani gerek yoktur. Benim şu anda benim bir ticaretim var. Burada oturan kardeşler hepsi bilsin. Ne gerek var? Değil mi? Bir dene ihtiyacı olduğu kadar veririz Ama kim bunu yapar? Kim istiyor övsün kendisini? E bu da musulmanın demekçi şeyinden değil. Onun için her zaman insan kendi şeyini gizli tutsa o kadar Düşmanından şey olur. Bak mesela düşmanının önünde sen planlarını, silahlarını neyin var neyin yok cücün e, zufun nedir açar mısın? Açmazsın. Düşman seni her zaman e, hesaba katmasın. Onun için e, cizlenmek güzel bir şeydir. Evet 14 alimler diyorlar dediğimiz gibi nazar eden şahsı şerrinden kurumak için eğer bir dene nazar eden Şeriat devletinde kadıya şikayet etse, kadı onu içeriye kader atabilir. سہ سیسا اٹکلی جیسا آٹ Bu da کادو انچاری خادر آتھا زووارن سن کر بنا دن جلیلی وو کورکھا باب اخمیا جہاں جاتر دیاپ مشتم عما بچا بات Haval ettik sizi. Onlar da nedir? Dualardır. İşte e, Fatiha surasıdır. İşte Bakara surasında var. Nisa surasında ayetler var. Bunları ben getirmiştim. Aslında okuyalım bunları. Ama zaman olmadı. Tevbe surasında, Yusuf surasında, Taha Kehif surasında, Tebarek surası var. E, bu suraları sonra mavizat var. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı dualar var. Bu dualardan insan kendisini nazardan koruyabilir. Evet. Her şeyin arkadaşlar e, bir fıkhı var. O fıkhını bir mümin öğrenmesi lazım. Nasıl her düşmanı bileceksin karşı nedir Onun için Allah subhanehu ve teala bize ne diyor dedi. Sizi onlar görüyorlar. Siz onları görmüyorsunuz. Baş düşmanımız bizi görüyor. Biz onu göremiyoruz. Değil mi? Ama Allah-u Teala öyle bir silah vermiş bize ki o baş düşmanımız biz onu görmediğimiz halde aciz kalıyor. Onun için biz baş düşmanımızı tanıyacağız. Bu baş düşmanımız kimdir? Şeytandır. allah Teala bize diyor şeytanın adımları var. Dikkat edin adımlarını. Sinsi sinsi planları var. Taktik değişir. Güncele, zamana, mekana göre adam planı değiştirir, taktik değiştirir. Onun için biz bunları bileceğiz. Onun tuzağına düşmeyeceğiz. Bunu bilmenin de en büyük şeyi şer'i ilimle nasıl bu şeytandan kuruyacağız. Şeytandan da kurumak çok kolaydır. Arkadaşlar. Sabah akşam zikirleridir. Allah insanı şeytanda yüzde seksen kurur. Ondan sonra tuvalete girerken duadır, eve girerken duadır, evden çıkartırken duadır, iş yerine... Bismillah ağzımızdan düşmemesi lazım. Bak kaldırdın suyu içtin Resulullah der diye Bismillah. Kitabı açtın Bismillah. anlatabildim mi? Eve girdin kapıyı açtın Bismillah. İş yerini açtın Bismillah. arabaya açtın Bismillah. şu kullandın Bismillah. Her şeyi Bismillah'la başlasan evvelallah hiçbir şey sene işlemez. Yani bir artı bir iki. Biz anlattığımıza göre insanlar ne oldu ya her çeşit gidecektir. Ama bak yetmiyoruz da. Ama Resulullah dediği gibi ümmetin yüzde ellisinden fazla ne gider? Nazardan gider. Demek ki biz Bu nazardan gider ama biz kendimizi de kuruyabiliriz. Neyden kururuz? Bu Allah verdiği bize düşmanımıza karşı silahlerden. O da nedir? Şer'i zikirlerde. Evet Allah hepimizi şeytanın e, zulmünden ve şerrinden bizi kurusun ve bütün musulmanları dinimizden inanıp amel edenlerden bizi eylesin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalîn نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين